Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O, mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi. Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi. Bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu. Senin için alamet... İnsanlara üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çokan sabah akşam tesbih et. Zekeriya Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş son peygamberlerden biri olup Filistin'in Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olduğu dönemde Kudüs'te yaşamıştır. İslami kaynaklarda babasının adı bazen Barahya, bazen Yuhayya olarak geçer. Nesebi Hz. Davud'a kadar çıkmaktadır. Oğlu Yahya'nın öldürülmesi onu çok üzmüştür. Kendini de öldürmek istemeleri üzerine şehirden kaçmış, bir bahçedeki ağacın içine saklanmış, düşmanları tarafından ağacın kesilmesi suretiyle şehit edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in üç suresinde altı defa ismen anılan Hz. Zekeriya ile ilgili bilgiler onun yaşlılık dönemine aittir. Luka İncil'ine göre Zekeriya, Yahudiye kralı Hirodes'in günlerinde yaşayan bir kahindir. Eşi Elizabeth kısırdır ve ikisi de çok yaşlıdır. Allah katında salih kişilerdendirler ve Rabbin emir ve hükümlerine kusursuz uymaktadırlar. Zekeriya, Allah'ın huzurunda kâhinlik hizmetinde bulunduğu sıralarda, buhur yakmak üzere mabede gittiğinde Melek Cebrail bir oğlu olacağını, karısının hamile kalışının bir işareti olmak üzere de dilinin tutulacağını bildirir. Bir de eski ahitte Zekeriya adını taşıyan bir kitap, bölüm bulunmaktadır ki, burada söz konusu edilen Yahya'nın babası olan Zekeriya değil, milattan önce 6. yüzyılda yaşamış bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de anılan Zekeriya ise miladi 1. yüzyılın başlarında vefat etmiştir. Ayetlerdeki ifade akışı dikkate alınarak Hz. Zekeriya'nın 38. ayette değinilen duasıyla onun Hz. Meryem'e verildiğini gördüğü ilahi nimetler arasında bir bağ kurulur. Bir önceki ayette Meryem'in yanında görünen rızıkların olağanüstü yolla kendisine ikram edildiği yorumunu yapan bazı müfessirler, bu ayeti de Hz. Zekeriya'nın bu harikulade durumu müşahede etmesi üzerine, yaşlı haline ve karısının kısırlığına rağmen çocuk sahibi olma duasında bulunduğu şeklinde açıklarlar. Me'er rıza, bir peygamberin yüce Allah'ın dilediğinde olağanüstü sonuçlar yaratabileceğini bilmesini, böyle bir olaya bağlamanın isabetli olmayacağı gerekçesiyle bu yorumu eleştirir. Çocukla müjdelenmesi üzerine Rabbim benim nasıl oğlum olabilir? şeklindeki hayret ifadesinin de dua ettiği hususun gerçekleşebilmesinde, kuşku duyduğu yönünde anlaşılmaması gerektiğine dikkat çeker ve bu konuda en uygun yorumun Muhammed Abduha ait olduğunu belirtir. Bu yoruma göre Hz. Zekeriya, Meryem'in kamil bir imana ve güzel hasletlere sahip olduğunu, özellikle onun basiret şualarının sebepler perdesini delip geçtiğini ve kendisine gelen nimetlerin dilediğini sayısız şekilde rızıklandıran Ulu Allah'ın ikramı olduğunun bilincine varmış bulunduğunu müşahede edince, kendinden geçmiş, duygularından uzaklaşmış, Dünyadan ve dünyevi bağlardan sıyrılmış, Allah'ın engin ihsanını ve rahmetini düşünmeye dalmış, işte bu sırada söz konusu dua ağzından dökülüvermişti. Vahdet alemindeki yolculuğundan sebepler alemine döndüğünde, duasının kabul edildiği kendisine haber verilince de, tabiat kanunlarının dışında kalan bu sonucun nasıl gerçekleşeceğini Rabbine sordu. Reşit Rıza bununla birlikte Hz. Zekeriya'nın sorusunu ifadenin zahir manasına göre anlamıya yani bilinen sebepler bulunmadan bu sonucun nasıl meydana geleceğini hayret ve merak içinde sormuş olabileceğine bir engel bulunmadığını ancak peygamberlere yaraşmayacak yorumlara başvurmanın yanlış olduğunu belirtir. İbni da. Hazreti Zekeriya'nın böyle bir soru sormasının Hz. İbrahim'in Yüce Allah'tan ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini istemesi ve ''Yoksa inanmıyor musun?'' buyrulunca ''Hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin.'' diye cevabını vermesine benzetir. Hazreti Zekeriya'nın eşinin hamile kaldığını bilebilmesi için Rabbine dua edip bir alamet göstermesi dileğinde bulunması üzerine ona İnsanlara üç gün ancak işaretle konuşacağı bildirilmiş, Rabbini çok anması ve günün iki diliminde de akşam ve sabah onu tesbih etmesi istenmiştir. Tesbih, Yüce Allah'ı anma, onu her türlü eksiklikten uzak görme, ona dua etme gibi anlamlara gelir. Birçok ayet ve hadiste evrendeki bütün varlıkların onu tesbih ettiğine dair ifadeler bulunmaktadır. Zekeriya'nın bu isteğini, bildirilenlerin vahiy mi yoksa şeytanın telkini mi olduğunu ayırt etme, üç gün konuşamamasının da şüpheci tavrının cezalandırılması şeklinde yorumlayanlar olmuşsa da, bu yorumu Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yer alan esaslarla bağdaştırmak mümkün değildir. Bu yorumların Luka İncil'indeki şu ifadenin etkisinde ortaya konduğu anlaşılmaktadır. Zekeriya da meleğe dedi, ''Ben bunu nasıl bileyim? Çünkü ben yaşlı bir adamım. Karım da çok yaşlıdır.'' Melek cevap verip ona dedi, ''Ben Allah önünde duran Cebrail'im. Seninle konuşmaya ve bu şeyleri sana müjdelemeye gönderildim. İşte dilin tutulacak ve bu şeyler oluncaya kadar söz söyleyemeyeceksin. Çünkü vaktinde yerine gelecek olan sözlerime inanmadın.'' Meryem Suresi'nin 10. ayeti de göz önüne alındığında Hazreti Zekeriya'ya sapa sağlam olduğu halde konuşma melekesini kaybetmeksizin 3 gün 3 gece insanlarla konuşmayacağı bildirilmiştir. Bunu Allah'ı anma ve ona dua etme gücü devam ettiği halde insanlarla konuşmayı başaramayacağı, sadece işaret yoluyla iletişim kurabileceği şeklinde anlayanlar olduğu gibi lütfedilen büyük nimetin şükrü için kendisini Allah'ı zikret Etmeye vermesi ve kendi iradesiyle insanlarla konuşmaktan geri durması buyruğu olarak yorumlayanlar da vardır. Birinci yorum hem Hazreti Zekeriya'nın duasının kabulü yani eşinin hamile kaldığını bilmesinin alameti olma hem de Yüce Allah'ın peygamberine bu konuda da mucize ihsan etmesi anlamıyla daha çok bağdaşmaktadır.